Bir varmış bir yokmuş Ormanlar ülkesinde Yaşlı bir kadınla kel bir oğlu varmış Bunlar geçimini dağdan topladıkları çiçekleri Kente inip satarak sağlıyorlarmış Bir gün gene çiçek toplamak için Dağın eteklerine giden keloğlan Tek başına dağda gezinen bir koyun görmüş Çiçek toplamayı bırakıp Koyunun peşinden koşmaya başlamış Ya şunu bir yakalarsam eve götürürüm Annem de kavurma yapar. Böylece ne bir kışlık kavurmamız hazır olur. Diye düşünerek kovalarken... ...koyun birden gözden kaybolmuş. Meğer önünde otların arasında kör bir kuyu yok muymuş? İğilmiş bakmış kuyunun içinde kör bir sırtla Koyunu yemeye başlamış. Ve çiçek toplamadan da evine dönmüş. Annesi... Hani oğlum topladığın çiçekler nerede? ...diye sorunca Keloğlan... Ee, bugün bir olaya tanık oldum anacığım Bundan sonra çalışmayacağım Kör sırtlanın kısmeti ayağına geldi Benim niye gelmesin Deyince annesi şaşırmış Ne kısmeti ne sırtlanı oğlum Demiş oğlan. Ya bugün ormanda bir koyun gördüm Peşinden koşup yakalayayım dedim Bir kuyuya düştü Kuyuya eğilip baktım ki Kör bir sırtlan Koyunu yemekle meşgul değil mi hemen karar verdim bugünden itibaren çalışmayacağım evde oturacağım Annesi hayretle niye çalışmayacakmışsın Aa, oğlum çalışmadan karın doyar mı Gel oğlan ee, Kör sırtlanın kısmetini ayağına yollayan Allah e tabii ki benim de kısmetimi ayağıma yollar Deyip yatmış annesi oğlum bir kaza olmuş zavallı koyun otlardan kuyuyu görmemiş içine düşmüş ...kazara karın doyar mı... ...öyle olsa kimse çalışmaz... ...bak bütün dünya çalışıyor... ...dediyse de... ...keloğlanı çiçek toplamaya yollayamamış... ...o gece yatmışlar... ...sabah kalkınca... ...annesi mutfaktan bir ses geldi... ...gidip bakayım nedir acaba diye... ...mutfağa gitmiş... ...bir de ne görsün... ...ocağın içi altın dolu... ...hemen içeri koşup... ...keloğlanı kaldırmış... ...kalk o kalk... ...kısmetin ayağına geldi. Rüyamda gördüğüm altınlar bacadan içeri döküldüler. Keloğlan... Hiç bile kalkmam. Eğer onlar benim kısmetimse ayağıma gelir. Demiş. Yerinden bile kıpırdamamış. Kadıncağız mutfağa gidip... ...birkaç altın parçası almış. Keloğlan'a getirip... İşte altınlar ayağına geldi. Hadi kalk kalk diye... ...altın parçalarını Keloğlan'ın önüne atmış. Gördün mü ana? Kör sırtlarının kısmetini... Ayağına yol diyen Allah Benim de kısmetimi ayağıma yolladı Deyip altınları eline almış Almış ama Altınlar birden kömür olmuş Allah Allah Bu nasıl iştir ya Altınlar kömür oldu Diye söylenince annesi A oğlum sana söyledim Rastgele tesadüfen gelecek parayla karın doymaz En iyisi Alın teriyle kazanılan paradır Değil eline alınca Çamura bile düşse altındır Bu sana kıssadan hissedir Hayat tesadüflere bırakılamaz Hadi kalk Dağa git çiçeklerini topla da gel Ekmeğimiz kalmadı Deyince Keloğlan... Ah Haklısın anacığım Ben de zaten oturmaktan sıkılmıştım Bir daha senin sözünden Katiyen dışarı çıkmayacağım Di, ormana gitmiş O günden sonra da Muntazaman çalışmış Ve zengin olmuşlar Ömür boyu rahat bir hayat sürmüşler. <Gülüyor>